Bismillahirrahmanirrahim. Nauzu ve min la ilaha illallah abduhu ve ve şeytandan Allah'a sığınırız. Halışa övgü ancak Allah'adır. Ancak O'ndan yalnız O'ndan yardım ve mağfiret leşlerimizin şerlerinde ve kötü Allah'a sığınırız. Bizi yoktan var eden, bize bir hayır yazmışsa bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazlı hayrı engelleyemediği gibi bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut âlemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı ve de gideremezler. Sayfalar dürülmüş, kalelerde korunmuştur. Rabbim Gecemizi bereketi kılsın, rızasına muvafık kılsın. Yalnızca yalnız kendi rızası için toplanan, kendi rızası için ibadet eden kulluk eden ve yine yalnız kendi rızası için dağılan kullarına eylesin. Çünkü kardeşler, ihlas ve bereket niyetlerde gizlidir. O yüzden boşuna imam Nebevi, hadisin ilk babına bunu almamış. İnneher a'amalu bin niyet. Sık sık, zaman zaman bunu dile getirmekte fayda var. Karişer ameller niyetlere göredir. Herkese de niyet ettiği şeyin karşılığı vardır. Kimin niyeti yani ameli Allah ve sonra da onun resul içinse onun o niyetinin karşılığı amelinin karşılığı Allah ve Resulün yanındadır. Kimin de niyeti yani o ameli Allah ve Resulünün dışındaki başka bir şey içinse dünyalık bir meta Aleykümselam bir makam bir mevki insanlar yanında değer görme yer edilme Övünme gibi bir duygu onun da karşılığı onun yanındadır. Rabbim sadece ve sadece kendi katındaki makamı arzulayan, kendi rızası için bir araya gelip toplanan ve duyduklarını amel etme niyetiyle dinleyenlerden, ondan sonra da kendi elin altındakilere nasihat edenlerden etsin. Harika, işte, sohbetimizin konusu edep. Rabbim beni ve sizleri edep olsun inşallah. Ancak sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Ayet-i kerimesini İbn Kayyım açıklar. Ya eyühellezine ey iman edenler nefsinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar val cehennem ateşinden koruyun. Tahrim suresi 6. ayette İbn Abd'dan ve bu ayetin kastını getirerek şöyle der. Kendi nefsinizi ve ailenizi terbiye ediniz. Onlara ilim öğretiniz. Yani bir insan nasıl kendini ateşten koruyabilir? Ailesini nasıl ateşten koruyabilir? Mahşer günü gelmeden, cennet cehennem ortaya çıkmadan, can gelmeden, daha bu dünya hayatındayken, kişi önce kendi nefsini, ondan sonra ailesini, yakınlarını, onlara ilim öğreterek ve nasihat ederek, terbiye ederek onları ateşten koruyabilir. İşte benim bu sohbeti yapmama en çok beni iten sebeplerden bir tanesi de kardeşler. Biz nasihat edeceğiz de, elimizden altındakilere de, İnanın kardeşlerim, ilim bir yana ne kadar edebimiz varsa o kadar nasihatımız hem kesin ediyor, hem devam ediyor, hem de etkili oluyor. Hem de ıslah olanlar bu konuda da daha da rahat bir şekilde ıslah oluyor kardeşler. O yüzden İbn-i diyor ki kişinin ilmi derecesi ne olursa olsun, ilmi ne kadar yüksek olursa olsun, ahlakı ve edebi eğer zayıfsa, etrafındaki insanlar onun ilminden istifade edemez. Çünkü kardeşlerim, ahlak ve edeb Kişiye Allah'ı sevdittirir. Yani bir ilim elinde bir ahlak varsa, edeb varsa, onun o davranışıyla insanları Allah'a anlatırken Allah sevgisini yeşerttirir. Eğer biri ilim elinde diyor İbn-i El Fevayet kitabında, eğer bir ahlak zafiyeti varsa, daha çok Allah'tan insanları uzaklaştırır. O yüzden Rabbim bizi edebiyle edeplendirsin. Peygamber'in edebiyle edeplendirsin inşallah. Sohbetten istifade etmeyi nasip etsin. Edeb kulda hayırlı kuyuların toplanmasıdır. Aynı kökten olan medebe yani ziyafet insanların bir araya toplandıkları yer demektir. Edeb ilmi ise dili hitabeli ıslah etmek, sözü yerine getirmek, lafızları güzelleştirmek, hata ve süçmeden korumaktır edep. Edeb ilmi genel edebin bir şubesi olarak da zikredilmiştir. İlim ehli edebi karışıp üç şekilde ele almış. Bir, Allah'a ve onun resmine karşı olan edep. Ondan sonra peygamberinin getirdiği hükümlere karşı olan edep. Allah'ın ve peygamberin getirdiği hükümleri insanlara yayarken, işte burada insanların derecesine göre takınılması gereken edep kardeşler. Allah'a göre, peygambere göre ve insanlara göre. O yüzden Allah'ın ve nebisinin getirmiş olduğu bize bu hükümleri, biz bu insanlara yayarken ne kadar edebimiz varsa, ahlakımız varsa, sabrımız varsa, yumuşaklığımız varsa, bize yükletilen bu emanet duygusunu o nispetle, o derecede Allah'ın yardımına mazhar olarak karşımızdaki insanlara ulaştırabiliriz. Bakınız kardeşler, Ebu Ali dakkat der ki, kul Allah'a itaat ederek cennete ulaşır. İtaatındaki edep ile de Allah'a ulaşır. Kul Allah'a itaat ederek diyor, cennete ulaşır bu itaatini yaparken Allah olan o itaati olan edebi de diyor, kişiyi Allah'a yaklaştırır ve ekledi namazda dedi elini burnuna götüren birisini fark ettim hemen bir anda elini çekti insan bir an gaflete düşer bir boş bulunur biz bunu namazdan örnek vermeyelim de Rabbim namazda huşu iyi yakalamayı nasip etsin. biz şu huşu nerede yakalamışız önce oradan örnek verelim Ondan sonra namaza siz kıyas yapın. Boş bulunuyoruz. Kendimiz bulunduğumuz ortamda yapayamıyoruz. Boşluktayız, gafletteyiz. Bir anda burnumuza bir kaşıntı geldi. Ve burnumuzu kaşına başladık. Kaşırken baya da daldık kaştık. Canın ötesinden veya dışarıdan birileri bizi takip ettiğini bayağı bir zaman sonra fark ettik. Ve o takip eden insanların da eğer bizim nazarımıza değeri yüksek birileriysen, yani hocalarımız, büyüklerimiz... Abilerimiz, amcalarımız, o anda insanın kalbinde bir duygu meydana gelir kardeşler. Biz o anda kimse yoktu zannettik, bunu da Ama belli bir zamana bir de baktık ki, baya bir zamanda bizi, biz takip ediyor, gözüyor, iki üç kilo mı çoğalmış? O anda yüzümüze bir kızarıklık, haya iman, bir utanma, bir sıkıntı başlar. İşlemeyelim, şimdi namaza dönelim. Ben niye bunu örnek verdim? Şu anda biz hayayı ve edebi nerede yaşıyoruz? Namazda mı? Rahmanın huzurunda olduğumu, olduğumuzu hissettiğimiz anda mı? Yoksa bunların dışındaki herhangi bir şeyler mi? Kardeşler, ders devamında zikredelim. Allah Azze ve Celle kime fıtratına ne vermişse onu istiyor. Yani insanlığın fıtratına muhakkak bir şeylerden utanma, sıkılma, hayi etme duygusu vardır. Ya bu Allah'a Resul nedir? İlme nedir? İlmedir. Değer verilmesi gereken şeyler nedir? ya da bunun dışındakilerdir. Yani bir insana hayal diye bir duygu yoksa, edep diye bir duygu yoksa, zaten Allah Azizceler burada bu hükmü bizden istemiyor. Biz bunu normal olarak, Allah öylesin bize istediği şekilde, hadis-ehrinin, Nebe-i nebe Mert'ulü takım eden alemlerin, bize şekilde istediği şekilde yaşamıyorsak, zaten biz bunu bir şekilde zaten hayatımızda yaşıyoruz. Adı derinmiş olduğun örnekteki gibi, namazın dışındaki o şahsın hali gibi. İşte bizim gayemeyiz, bunu ibadetlere yavaşça yavaş çekmek. İstikamete bunu yavaş yavaş getirme kardeşler. İlmi ata bakınız ne diyor kardeşler. Edeb güzel şeylere vakıf olmaktır der. Ona edebin manasının ne olduğu sorununda o da şöyle der. Açık ve gizli olarak Allah'tan haya etmendir. Edebli davranmandır ve utanmandır. İttika etmendir, korkmandır. Çünkü edepli insan diyor konuşunca güzelleri kendisine getirir. Subhanallah. Susunca da güzeller ona gelir diyor. Çünkü her insan edepli insanlar oturup kalkmak ister. Ve ki dinleyen insanların edepli konuşmayı sever insanların bu durumda edebi yaklaşımları olmasa dair her insan edepli insanlar oturup kalkmayı sever. Biz bunu nereden biliyoruz? Peygamber'in hadisinden. Allah Celle bir kulu sevdiği zaman bütün kullara sevdirir. Şu anda bütün insanlar iyiliği seviyorlar. Doğruluğu seviyorlar. Zarar görmeyi sevmiyorlar yanlış yapan insanlar dahi, kötülük yapan insanlar dahi kendisine kötülük yapılmasını isteniyorlar kardeşlerim. Yani, kaba bir tabirdir ama edepsiz olan insanlar dahi kendilerine edepsizlik yapılması isteniyorlar. İşte bizi yoktan var eden Rabbimiz bize indirmiş olduğu şeriatında bize öyle bir kitap indirmiş, öyle bir nevi göndermiş ki o ahlakın ve edemin tam manzumesi ve iyilik yapanları da kötülük yapanları da kalbinde hayır olanları tek noktada tek çatı altında toplamış. Rabbim bize de o yola sülük eden Uyuru yaşayan ve arkadan insanlara örnek olanlardan ilasın. Ebu Ali der ki, kim edepsiz olarak krallarla dost olursa, bu zamanda krallar mı yok. Bizim kendi mesabemizdeki insanlara düşünelim. Dindar değil. Dinden bir bağımsı yok. Ama dünya üzerindeki makamın mevkisi yüksek. Yani o şahısla biz birlikte olursak, dünyanın işlerimiz rahat bir şekilde tıkırında gider. Sıkıntılarımız varsa ona müracaat eder. Bir telefonu kaldırırsak, ki bunu toplumda, şehrimizde görüyoruz. Adam zengin çocuğu bir kaza yapıyor, birine çarpıyor, kendisi de hatalı, yüksek kademedeki kişilerde bağlantısı varsa eğer, bir telefonla ne oluyor? Olay bir çeşit Burada ise mevlüt diyor ki, kim diyor? Krallarla, yani ekonomi durumu çok yüksek, mevki sahibi olan, fakat dindar olmayan insanlarla oturup kalkarsa diyor, edebini kaybeder. Nedenine gelince, Oğla olan menfaat ve çıkarı gitmemesi için ona nasihat edemez. Ona nasihat edemedi gibi kendisindeki nasihat karşıdakinden kendisine yavaş ve silah etmeye başlar. Hani bizim halk bilimde bir kaba bir tavır var ya dolmuşa gelme. Onu kurtarmaya çalışamaz ama onun gibi zaman sonra olmaya başlar. Ve belli bir zamandan sonra da ona yaranmaya, ona yaltaklanmaya ve onun rızasını kazanmaya çalışır. Ve Allah'ın dinini ...o şansı istediği şekle yönlendirmeye getirir. Buna belan deniyor, belanlar. Yani Allah'ın dilini saptıranlar. Bakınız Yahya bin Muaziler ki: Arif bildiği halde edebini terk ederse helak olanlarla birlikte helak olup gider. Arif nedir? Aditin, zahitin bir derece üstü. Yani her insanın Allah katındaki derecesi farklıdır. Mesela şöyle bir örnek verelim. İlim ehli diyor ki: Belki Yusuf Ali Yunus Aleyhisselam değil de sıradan bir alim o hatayı yapsaydı zerreden o hatayı başına belki Yunus peygamberin musibeti gelmeyecekti. Yani her insanın başına gelen musibet işlemiş olduğu amelin cürmü ve kendisinin Allah katındaki değerine göredir. Çünkü Yunus Aleyhisselam bir peygamberdi. Peygamberler Allah'ın emri gelmeden kendi terk edemezler. Peygamberler has bir vasıf var. Bakınız İblis'e Allah'a Celle onun huzurundan kovul diyor. Neden? Çünkü Allah'ın huzuruna çıkmış. Peygamberler bile makamda Allah-u Murad'ı belki geçmiş. O yüzden hadisleri bu meseleyi açıklarken şöyle diyor: Allah'ın huzuruna kadar çıktığı makamda olduğundan dolayı Allah Krala ona tövbe bile nasip etmedi. Belki onun bulunduğu makam, Peygamber makamıydı, Ali makamı olsaydı belki Allah Cenabı ona merhamet edecek, ona mühlet tanıyacak, belki bir fırsat verecek. Mesela şöyle bir örnek verirsek belki bu meseleyi daha iyi anlarız. Misafirlikteyiz, çay geldi önümüze kondu. Biz de bardağı aldık, ayağının altına koyduk. Yani yol geçen yanına koyduk. Çocuğun bir tanesi geldi, o bardağı devirdi. Evin içinde çocuğa kızanlar olmaya başlayınca hemen oradan bilinçli devirdikleri bizler ki, o çocuktur. Bardağı dökmesi, devirmesi normaldir. Ayak altına bardağı niye koydunuz? Ama büyük birisi bardağı devirince sen çocuk musun deriz. Bu incelik anlaşıldı mı bu örnek? İşte her insanın Allah katındaki değeri farklıdır. Peki biz İslam'a girmeden önce, İslam'la tanışmadan önce, İslam'la şereflenmeden önce, iman kalplerinize girmeden önce ki cahili hayatındaki ahlakımız, edebimizle, İslam'a girdikten sonra, Rabbimiz bize ilim ve iman verdikten sonra, bakınız Allah Allah'a bunu Peygamber'inde bile zikrediyor. Ey Ösülüm sana ilim nedir, iman nedir, verilmeden önce diyor. Demek ki Peygamber sallallahu bir devreden sonra ilim ve iman verilmiş. Peki bize kardeşler bu ilim ve iman verilmeden önceki edelimiz ve ahlakımız var. ilim ve iman verildikten sonraki edelimiz ve ahlakımız bir mi? Herkes kendi nesbinde bunun bu hayse yaz. İşte o kişinin Allah katındaki derecesi ve seviyesi bir değil kardeşler. O yüzden Arifin diyor Subhanallah, bildiği halde edebi terk etmesi helak olmanın eşine götürür. Ebu Ali de ki edebi terk etmek Allah'ın huzurundan kovulmayı gerektirir. Kim yargı üzerinde edepsizlik yaparsa kapıya atılır. Şimdi birazdan inşallah açıklayacağız. Kim kapıda edepsizlik yaparsa diyor hayvanların boyun bırakılır. Allah Allah. Ali İmran Suresi 28. ayet lazım. Kimdir müminlerden başkasını sırdaş, yaren, dost edinirse ve severse yardımsız bırakılır buyuruyor Allah-u Teala. İşte burada da ayındır kardeşler. Subhanallah. allah Teala kendisine hidayet vermiş, lütuf vermiş, imanın tadını tattırmış. Bu imandan sonra, bir ihlastan sonra insan imanın tadını tadınca kalbinde bir yumuşaklık, dilinde bir lezzet, merhamet duyguları kavarı olur. Hepimiz imanı elde edince bir devre bunu yaşamışızdır. Ve bu devreden sonra tekrar günahlara, masiyetlere saplanan insanın tekrar ahlakında zafiyet, edeminde zafiyet, sabrında zafiyet, dilinde zafiyet, amellerinde zafiyet olduğunu herkes kendi yersinde bunu yoklasa görür. Çünkü karıçlar günah kaldı tırmalayan şeydir. Salih ameller ise, yüzünü nurlandıran, dili Allah'ın zikrine yapıştıran şeydir. Ve sabır insanda kuvvetlendiren şeydir. O yüzden sabahın nazarında, bir kişi diyor, katırına, deresine veya hayvanına vurursa, veya hanımını azarlarsa, onun kalbinde nifak olduğunu addederdik. Yani fark ederdik diyor. Demek ki insan güneşli zaman kalbi sıkışıyormuş, göğe çıkıyormuş gibi oluyormuş. İşte o esnada, o insanlar artık karışır. Yumuşaklık, ahlak, Ede ve sabır beklemeyelim kardeşler. Çünkü onun kalbinde fırtınalar esiyor. Şeytan sağından solundan girip ona envai çeşit vesveseler veriyor. Bırakın insanlara faydalı olmayı, o insanlara o anda zarar veriyor. Bu insana kalkın, edepli ol, yumuşak ol, merhametli ol değil. Bu bunu nasıl başaracak? O yüzden kardeşlerim, bu avam değil, ta arif konumundaki, yüksek makamındaki kişilerin halidir. Eğer Edebi terk ederse Allah'ın huzurundan kurulur. Ne demek o? Namazda ağlıya ağlıya namaz kılan bir insandan kuşu alınır. Göz yaşıyla namaz gider ondan. Rabbin huzurunda olduğu hissiyatı gider. Kalbinden gider. Allah'ın rızasını, kazanma duygusu kalbinden sökülüp alınır. Peki boşta mı kalır bu insan? Hayır. Artık günaha girmemek için namaz kılma başlar. Zoraki namaz kılma başlar. söylenmesiyle namaz kılma başlar. Subhanallah. Eğer ruhsuz bir şekilde namaz kılmaya devam ediyor, edebi terk etmeye daha da devam ediyorsa kapıya atılır kardeşler, kapıya. Subhanallah. Artık insanların yanında bir değeri kalmaz o kişinin. Allah bir kurdan sevgiyi çekerse Cevail'i çağırır. Ey Cevail ben kur, kurunu seviyorum sen de sevmem. Bizim içimizde Aşağı yukarı 20 küsür sene yakın Allah'ın dine hizmet eden, takva derecesine hayır yapan kardeşlerimiz vardı. Ben bu sohbetleri tekrar okurken böyle gözümün önüne tek tek yazıyor Allah Allah'ın önce insana izzet veriyor, şeref veriyor. Allah'ın dine yaklaşıyor, Allah'ta bütün kullarına sevdiriyor. Görülmediği zaman özlem duyuluyor, muhabbet duyuluyor. Ama o kişide bu zafiyetler başlıyor. Onu kırmalar, buna ters davranmalar sanki dün İslam kendisine ulaşmamış deyin de sanki annesinden dünyaya sanki İslam'ı bilir bir hale gelmiş geçmişteki hayatını unutmuş çarpmalar, kırmalar dövmeler, ahmaktır, öküzdür kafası almıyor, davardır demeler kafası duvar gibi kalındır demeler başlar. Allah Ceyla bunun kalminden bir huşun şeker alır olmazsa cemaat namazlarını şeker alır cemaate gitmeleri şeker alır öyle bir hale getirir ki Subhanallah bu şahısa şahit olur. Üç cuma üstü üstüne gitmeyen bir kardeşin iş yerinde işe başladı. Bu kadın buraya düştü. Sonra bu arkadaş buna dedi. Arkadaş biz senin eski halini biliyoruz. Sen namazı bırak, üç haftadır cumaya bile gelmiyorsun. Sen bunun hükmünü bilmiyor musun? Avudi bana ha ha ha diye güldü. Bir kardeş onun cemiyetine gitti. Belki kurtarabilirim diye. Nasihat edebilirim diye. Belki Allah'ını tekrar yönerir diye. bidat ve şirk bir Düğünün cemiyetini yaptığına şahit olun. Kardeşler işte dışarı atılır. Kardeşlerim bu din naz götürmüyor. Ben tevhid edeyim. Hidayetle mükallene girdi diye kimse güvenmesi Bunu Allah'a bize verdiği gibi almayı da bilir. Allah'tan korkmak lazım. Her nimetin bir de bedeli vardır kardeşler. Eğer biz bunun hakkını veremezsek nikmete dönüşür, nimete. Bakınız bir kavm Allah'a falan Saliha Aleyhisselam'ın kavmini demeneyim tanıdır. Yani bizim nazarımıza deve işte hayvan ya dört tane ayağı var. İşte her tarafı yamuk. Deve demişler neren yamuk demiş neren düzgün ki. Her tarafı yamuk. Ama Allah'ın devesi adını almış. Bir gün bu su içerek bir gün kavi. Sırf süt veriyor. Belki Hayır. Ama insanlar peygamber kendini uyarmasına rağmen bak bu Allah'ın devesi adını almış. Buna zarar verirsen Allah'ın laneti üzerinde yarar dedik herhalde. Deve hayatlarını kestiler. Deveyi öldürdüler. Ve Allah onlara ne yaptı? Lanet indirdi. Azap etti dünya hayatında onları. Şimdi bize gelen arkadaşlar. Biz eğer Rabbimizin bizim kalplerimize koymuş olduğu hidayet, imanın tadını yavaş yavaş ahlakımızla, ellerimizle, davranışlarımızla terk etmeye başlarsa Allah'ın ve ettiği şekilde bir de insanlar insan etmesek işte bir zaman sonra kapıya atılırız. Ruhsuz bir şekilde namaz kılar hale geliriz. Allah korusun. belki küfretme, küfre düşme diye namaz kılacak koruma düşeriz arkadaşlar. O yüzden bakın arkadaşlar Yahya bin Muaz diyor ki, kim Allah'ın edebiyle edeplenirse, Allah'ın muhabbet duyduğu kimselerden olur. Abla bin Mübarek de kardeşlerim, subhanallah, az bir edebe çok ilimden daha fazla ihtiyacımız var diyor. Az bir edebe çok ilimden daha fazla ihtiyacımız var. Ve <gülüyor> Abla bin Mübarek İmam Bukhar'ın hocasının hocası kardeşler, medenselerde alimlerden dersler aldım diyor. Belki 70'e yakın. Onların her birinden ilim alışında edep gibi diyor ilim görmedim ve devam ediyor. İlla edep. İlla edep kardeşler. İlla edep. O yüzden Osmanlı ilim dergahlarının kapılarını edep Yahu diye yazmışlar. Edep. Destur. Yani önce edeplo o, ondan sonra ilme yönel. Bakınız kardeşler. Hasan el-Basri'ye en faydalı edemin ne olduğu soruldu da o da dinde derin anlayış, dünyada zülh ve Allah'ın senin üzerindeki hakkını bilmendir. Allah'tan bizim üzerimizdeki hakkını bilmek için insanlardan en çok bizim üzerimizde emeği olan birini bir tefekkür edelim. Belki en yakınlarımızdan, nezheb olarak sıkıntılı olduğumuz anda bile bize yardım etmemiş. Ama nezheb bağı olmayan, kan bağı olmayan bir tanesi bize en dar anımızda maddi ve manevi yardım etmiş. Belki idiyete gelmemize sebep olmuş. Faydalı ilimler öğrenmemize sebep olmuş. Edeplenmemize ve ahlakmamize sebep olmuş. Çok bize faydası geçmiş bir insanı gözümüzün önüne getirelim. bulmadı, bulunmadı bir ortamda başkaları onu kötülediği zaman biz onunla hangi duyguya kapılırız? Bize emeği çok geçmiş. Bize çok faydası var. Zorumuza gider, ağrımıza gider, gücümüze gider değil mi? Subhanallah. Peki bu bize emeği çok geçen insanın bizim aklım nazarımızda farkında bizim olmadan bize bir yanlış yaptığını düşünelim. Ne deriz? O anda öfkelensek de yatışırız. Subhanallah. Allah beni sahipsin. Bunun benim üzerimde emeği çok var ya. Bu da insandır ya deriz. Karışları bir de bunu alemlerin Rabbine yöneltelim. Bakınız burada ne diyor? Hasan Elbası. Allah'ın sizin üzerindeki hakkını bilirseniz onu edepsik etmekten utanır hali eder Allah'tan korkarsınız. O yüzden sabredenler şükredenler kitabında 20'den fazla madde var. Şu anda bir tanesini korumuza alakalı zikredelim. Başlık ise din kuvvetini takviye eden işler diye gelir. Ey oğlum, bir melek gökler Allah'ın sana ihsanını indirirken, Allah'ın mütflarını indirirken Allah'ın rahmetini indirirken nimet indirirken sana bizzat sen diğer melekle günahlarını Allah'a gönderiyorsun. Bu nasıl bir ticaret? Bu nasıl bir alışveriş? Bir melek sana Allah'ın rahmetini indiriyor, lütfunu, rızkını indiriyor, nimetini indiriyor. Sen başka bir melekle günahını karşılık olarak Allah'a gönderiyorsun. Bu nasıl bir edep? Bak müellik burada günah, bab başlığı altına alınmamış. Edep olarak el almış. Yani insan utanır, hay eder. Bu lütuf karşısında günahı mı göndermek lazım? Yoksa şükredenlerden mi olmak lazım? Bakınız Allah Resulü Aleyhisselam, ayakları şişinceye kadar namaz kılıp, secden kalkmadan da Hz. Ayşen'in kendisine sorduğunda, kendine gelince, İki tarafın kurtulduğu halde bu kadar ibadet miyen? Haz Hazreti Ayşe'nin demes ruhunu kabz ettiği zannediyor. Secde o kadar ki kalmış. Bakınız Allah Resulü'ne buyuruyor. Rabbim bana verdiği bu kadar nimetler karşısında şükreden bir kurum olmuyor. İşte bir insan kardeşlerim Allah'ın nimetlerini tefekkür ederse ki din kuvvetini takvi işler içerisinde bir tanesi de bu geliyor. Rabbinin kendisine sunduğu nimetleri gözünün önünde taze tutarsa ki bu konuda şükür alakalı bir sohbet yapmıştık hatırlarsınız. Ezanlar okunmayan bir ülkede dünyaya gelebilirdik kardeşlerim. Müslüman olmayan bir anne babadan dünyaya gelebilirdik kardeşler. İmandan, İslam'dan mahrum olan bir şekilde yaşayabilirdik. Tevhid nimetiyle amel etmiyor olabilirdik. Kitap sünnetle delili bir şekilde hareket etmiyor olabilirdik. Bir dakika da kurafalar içerisinde olabilirdik arkadaşlar o yüzden Harun Reşte, o devirde yaşayan bir tane salik kullardan bir tanesini nasihat için huzuruna çıkar. Ey Harun Reşte, susuzluktan ölecek duruma gelsem su içmesem böbreğini çürüyecek. Bir bardak suya saltanatını, tacını, tahtını verir miydin? Verirdim der. Suyu verirler içer. Su içtikten sonra sorar. Bunu dışarı çıkarman müddeti geldiğinde Dışarı dışarı çıkarma şeyi rahatsızlık meydana getirse rahatsızlansan, idrarı dışarı çıkaramazsan, dışarı çıkarmak için şu tacını tahtını ve saltanını verir miydin diye sorar o da evet der sonra döner harbişteder ki bu salih demek ki bir bardak suyun bir bardak suyun taçın tahtın yanındaki değeri dahil etmiş hem içerken hem de dışarı çıkarken. Salih kullardan bir tanesine şöyle der. Hangi nimete şükretmek lazım? Bir nefes almak bir nimet. O nefesi vermek ayrı bir nimet. Peygamberlerden birisi de şöyle der kardeşler Subhanallah. Ya Rabbim seni şükretmez dahi senin bir nimeti. Ben seni nasıl şükredeyim? Eğer sen bana şükretmek öğretmese de ben kendimden huşurlu ifade edemezdim. Bu bir de senin bir nimetin. O yüzden iki Cihan Güneş aleyhisselatü Vesselam da Ya Rabbi, biz seni Layık olduk ve şükretmekten aciz kaldım. Ancak sen kendini öldüğün gibi yücesin. Peki kardeşlerim, bir insan Rabbinin bu kadar nimetlerini nasıl yalanlar? Nasıl yalanlarsın Rabbinizin bunca nimetlerini? Ömrünüz Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız yetmez kardeşler. Bizim üzerimizdeki nimetler yetmez. İşte insan Allah'ın kendisine sunduğu bu nimetleri şöyle bir tefekkür eder dursun. Sağlıklı bir akılla, temizlik kalp ver. Düşünmeye başlasın. Bu tamyalı hayat duyguları kendisinden peydaklanır, kuvvetlenir. Ve Hasan Ebas'ın sözü burada yerini bulur. Subhanallah. Ona sordu da, dinde derin anlayış, sonsuz cennet hayatına iman ettikten sonra dünya hayatına züyt, dünyaya bağlanmamak, dünyaya meyletmemek, dünyayı sevmemek, ancak Allah'ın kendisine olduğu nimetlerde ahiret yurdunu aramak için kullanır. Çünkü bugün bizim canlı önünden bir cenaze daha kaldı. Her ölen cenazalar bizler için bir kopya. Sınava giren bir insanın sınav soruları sanki kendisinin önüne kurulmuş gibi kopya. İşte edebi yakalayan bir insanda üç tane meziyet var kardeşler. Dünyada düz sahibi olmak, Allah'ın nimetlerini sık sık hatırlatmak ve derin ilim sahibi olmak. Rahman'ın ayetlerine derinden tefekkür edip şükretmek etmek ve hamd etmek. Bakınız, seh neler? Allah'ın muradına göre Allah'tan yardım isterler. Allah'ın edeplerine göre de Allah için sabrederler. Çünkü ona o imkanı veren Rabbidir. Bu kadar nimetler karşısında bakınız Eyüp Aleyhisselam ne diyor subhanallah. Yıllarca hastalık içinde kalıyor. Sağlıklı yılların daha çok geçti. Ben Rabbimi hayal ederim. Ben nasıl şifa isteyeyim diye. O benim halinden haberdar. Ve bir sözümde de şöyle zikreder. Ben bu halimle daha mutluyum. Ram'ın katındaki onun hoşnutunu kazanmak, bana bu halim bu hastalığım daha haz veriyor. Subhanallah. Ve hayran Rabbinden şifa istemelidir. Bu kadar sene sağlıklı kaldım. O yüzden Ebu Hafs Cinayde arkadaşlarının sultanların edebiyle edeplendirdin deyince bakın cüney zahirdeki güzel edep batındaki güzel edebin göstergesidir. Yani zahir derken dış görünüşteki amellerimiz. Batındaki kalemiz. Yani insanın yumuşak yumuşak ince, latif olduğunu görürseniz bir iki o kalbinden geliyor. O yüzden Allah Resulü'ne soruyor kardeşler. Ey Allah'ın peygamberi, cennet ehlinin amelleri nelerdir? Yumuşak, zayıf, zunru uğrayan ahlaklı kişiler. Tabii ki iman ve salih amelleri yanında. Peki ya Allah'ın peygamberi, cehennem ehlinin amelleri nelerdir? bir, zorba, zalim, Tugan eden, zulmeden, ezen. İsrail'le Filistin gibi. İşte cennet elin işte cehennem ehliliğini anlayacağız kardeşler. Herkes kendi nefsinde tefekkür etsin. Öyleyse Allah'a karşı diyor, batını, zahiri hareketleri, haya, tazim ve iclanına gerektiği şekilde yaparak, ona güzel sohbette bulunmaktır. Melikler oturup kalkma, sohbet etme hali gibi. İnsan hakikaten ilim aldığı insanlarla, Bakınız Allah Resulü Aleyhisselam'a işte bu edep olayını zikrederken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Subhanallah. Bembeyaz entarili, saçları simsi ortadan ayrılmış. Bir sahabi suretinde. Peygamber Sallallahu önünde oturuyor, bağdaş koyuyor, ellerini düzeni üzerine koyuyor, dizene peygambere dayıyor. Subhanallah, edep. Bakınız Hazreti ne diyor? Hadisi uzunca anlatmayacağım, konuyu dağıtmak istemiyorum. Bilmeyen birisi gibi soru soruyor, işte edep. Bilen birisi gibi cevap veriyor. Bakınız karışalım. Yahudiler peygamberleri ne yaptılar? Öldürdüler. Hristiyanlar ise peygamberlerine ilanlaştırlar. Cebrail aleyhisselam gelip ilim meclisinde ilim alanla ilim veren halini dizleri izlerinde unutarlar. Edepli bir şekilde bilmeyen birisi gibi soru sorun cevap verir de bilen birisi gibi cevap vermesi işte. Edepli kim Ne dedi Allah aleyhisselam? Hazreti Ömer'i gönderdi göremeyince. O gelen Cebrail size denize İman, amel, ihsan, edep, yakin, huşu, Rahman'ı görüyormuş gibi ibadet. Çünkü sen onu görmesen de onun seni gördüğünü düşünmeye çalışarak ibadet etme. İşte bu insanın kalbine kardeşler, İmanın tadı girerse, Rahman'ın katındaki makam lezzeti, tadı, hazı, iştiyakı başlarsa, ki bütün peygamberler için Allah'a cihaz, Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti İsa'yı da an, Musa'yı da an, Davud'u da an, İbrahim'i de an, Şimdi biz onları kendi katımıza güzel bir makam verdik. Onlara selam olsun. Rabbim, kendi katındaki makamı arzulayan, onun rızasını arayan ve ondan bize gelenlere de bu kadar ümmetlerini tefekkür edip sabr kılsın. Evet kardeşlerim. Bakınız Ebu Nasır Selahüç ne der? Edeb itibariyle insanlar kardeşlerim, üç sınıf aydır. Bir, dünya ehli insanlar. Bunlar, edebi belagat ve fesahatta ilimleri ezberlemek ve Dünya menfaati ve çıkarını elde etmek için kullanırlar. Televizyonlara baktığınız zaman bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Allah'ın dininden bahsederler. Ama Allah'ın dininde kefmederdir. Konuşurken çok düzgün konuşurlar. Çok ahlaklı gibi davranlar. Ama aynı ahlakı, aynı edebi Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine göstermezler. Güyat sanki çok ahlaklı ve edepli gibidirler. Haşa! Haşa! Allah'tan ve onun resminden daha mı merhametlidirler? Ketmederler, kırparlar ve kısarlar. Kimileri böyledir. Dünya menfaati için taviz yerimi adına dini anlatır. Buna da edeb der. Birisi ise, lüksün ise din ehli, nefs ve beden tehlikesinde dinin sınırlarını korumak ve şehvetlerini terk etmek için edebe bürünürler. Diğerleri ise seçkinler ehli. Bunların edepleri, kalp temizliği, sırlara gayet, ahde vefa, Vakti korumak, gönülden geçenlere ağzım meyletmek, huzur vakitlerinde, yakınlık makamlarında, talep yerlerinde güzel ve edepli olmaktır. O yüzden Allah'a Celle'ye Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Sassani hadiselerde, mutlakilerden bahsederken, onlar seherlerde istifa ederler. Onlar geceleri, yatakları, yanları üzerinden kalkarlar. Kabirdeki azabı, mahşerdeki azabı, gözlerin dehşete bürüneceği o günü hatırlarlar onlar o anda yatakta duramadılar göğüslerinden ağırlık çöker ne oluyor bana bu yatakta duruyorum der ve sanki onları bir güç yataktan kaldırır hiç kimse ne olmadı bir anda ümit korku ve muhabbet ile Rablerinin divanına dururlar ibadet yaparlar ve seherde de Rablerine karşı kendi günahlarından dolayı ve ümmet için gözyaşı dökerler Irak'tan birisi gelmişti Ebu Said Hoca da vardı tab 15 rahat sene önce falan Rahmetli Enes Amca'nın evinin yüz katında oturuyorduk. Bu şahsa bir soru sordum ben. Arapça, Türkçe, Ebu Saad Hocamız tercüme etti. Hocam dedim, biz Bursa'da 4-5 kişiyiz. Azınlıktayız. Kitap sünnet nasıl yayılacak? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Hocam bana mı soruyor dedi, misafire mi? Hocam misafire sorarsan dedim, Abdullah Şehir isimdeki misafire soruldu. El cevap. Geceleri kalkıp gözyaşı dökebiliyorsanız... Bu ümmetin uyanışı için kardeşler. Biz gözyaşı dökmedik herhalde. Sadece sohbetin başında dedim ya, hacdan, hocadan, karınlık, hocadan kork. Damga yedik, onu çarptık, bunu dövdük, onu diştik. Birine dedi ki, biri dedi ki ben dört saat adamı susturdum, biri dedi ben beş saat susturdum. Öğledir altı saatte adamı bitirdim dedik. Biz gözyaşı dökebildik mi kardeşler? Adıl Aser isimdeki alim öyle demişti. Ümmetin uyanışı için gözyaşı dökmek. Bilmeyen insan kızılır mı? Ne bildik ne istiyoruz? Biz bu insanlara yaşantımızla örnek olabiliriz değil mi? İşte kardeşlerim, sert olanlar çakıl taşı gibi kenara atıldı. 20 kişi sen de bu cemaatin içinde olan kardeşler bunu çok bilirler. Bu da var naz götürmüyor yapar kardeşlerim. İttakullah Allah'tan korkun. Rabbinizin seni bu kadar nimetler karşısında, bu lütuflar karşısında, 40 sene ilmi olduğu halde bu temin nimetinden mahrum kanalların karşısında Allah'tan korkun. Günahlara bulanmayın. Televizyonların karşısında vakit geçirmeyin. İnternet başlarında vakit geçirmeyin. Ve dolayı ortamlarında vakit geçirmeyin. İnsanların kusurlarıyla uğraşmayın. İttekullah Allah'tan korkun. Şükredin Rabbinizin verdiği bu nimetler elinizden gitmesin diye korkun kardeşlerim, korkun. Eğer Rabbiniz size bir lütuf bir hidayet vermişse, geceleri kalkabiliyorsanız kalkın, size nasip olan bu hidayetin, nasip olmayanlara ulaşması için göz dökün. O zaman belki Allah için boz etme hakkını elde etmiş olabiliriz. Öyle ya, sevmeden kızmaya hakkımız var mı? Bir şey vermeden almaya hakkımız var mı? Bir usta bile iş yerinde işçi yetiştirir, kalfa haline getirir. Ondan sonra o kalfa yanlış yapınca kızabilirse kızar. Vermeden nasıl kızar? Daha çırak iken. O yüzden kardeşlerim, Kızma zamanı değil, edep zamanı, merhamet zamanı, af zamanı, doğa zamanı, gece müşterilerinde gözyaşı dökme zamanı kardeşler. Birçok insana bize gelen nasip gelmemiş kardeşler. O yüzden Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, Allah'ın size ihsan ettiği şekilde siz de insanlara ihsan edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin uyanışı için gözyaşı döküyordu kardeşler. Beddua etmiyordu, hakaret etmiyordu, affediyordu ve dua ediyordu. Sen ki kardeşler, kim edeple nefsinin kontrol altına alırsa o ihlasla Allah'a ibadet etmiş olur. Bakınız Abdullah bin Balik tekrar ne diyor? İnsanlar edep konusunda çok şeyler söylerler. Biz diyoruz ki nefsin saçmalıklarını bilip ona meyletmemektir. Öyle ya. Araya makamından kurtulmadan İsa makamına nasıl ulaşılır? Nefsi Allah'a kurban etmeden nefsi Allah'a satmadan şeytanın şerrinden nasıl kurtulmur? Tövbe suretine rahmet buyurmuyor mu? Allah cenev karşısında camlarınızı, mallarınızı satın Ne zaman nefsimizi Allah'a satacağız? Ne zaman ilk iman ettiğimiz zamanlardaki gibi huşiler namaz kılmayı dert edeceğiz. Biz neyi bekliyoruz? Artık cenazeler bile kalplerimizi etkilemiyor. Artık normal günce bir hayat gibi olmuş bir de. Cenazelerin arkasından gidiyoruz, Dünyalık işlerimizi konuşuyoruz. Cenaze toprağa veriliyor, kalpleri edep yürür, farklı bir korkuyor. Yine dünyada konuşuyoruz. Dönüp geliyoruz yerinde yine dünyalı konuşuyoruz. Dünü ölmüş, bugünü can veren, yarından garansı olmayan insan olur. Önünde sonsuz bir evveli hayat var. Rabbim basiretimizi açsın kardeşler. Ebu Osman der ki muhabbet sahih olunca sevenin edebe bağlanması da sahihleşir. Muhabbet halis, ihlaslı bir şekilde olursa sevenin edebe bağlanması, gerçek edep sahibine bağlanması gerçekleşir. Bakınız Nur'da der ki, kim vaktin edebini takılmazsa, onun vakti isyanla geçer. O yüzden iki cihan güneşinin de buyurduğu gibi, Suhanallah iki şey vardır insan kıymetini bilmez. Sağlık ve boş vakit. Kardeşlerim, zamanımızın her karesinden hesaba çekileceğiz. Her seyisesinden hesaba çekileceğiz. En kıymetli sermaye zamandır kardeşler. İnsan parayı yakarken görseler nereler? <gülüyor> Kafayı yemiş. Vallahi zaman o paranın daha değerli. Zamanını yakana ne demeli? Zamanını zayi ne demeli kardeşler? Konumuz edep. Ne yapıyorsun? Soruyorsun kardeşlerim. Hiç vakit öldürüyorum. Şimdi başım sağ olsun demek lazım? Yoksa Allah uyandırsın mı Konumuz edep. Rabbim uyandırsın. Vakitlerimizi öldürme nasip etsin. O vakitlerde Rahman'ı razı edecek ameller ve eylemler yapmayı Rabbim izlere nasip etsin. Resullerin Allah'ın üzerindeki hallerine bakın kardeşlerim. Hz. İsa Mesih ne diyor? Allah Mâide Sûreti 116. ayetinde Allah'tan önce Peygamberlerimiz onlarıyor. Ey İsa sen mi ben Allah'ın olayım dedim, haşa seni tevz ederim. Ben onu söylemiş olsaydım sen onu bilirdin. Bakınız müfessir diyor ki ben onu söylemedim demiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kendisini yakinen bildiğini dünya hayatının her şeyinden muttali olduğunu her şeyinden haberden olduğunu biliyor. Rabbinizin bizimle olduğunu biz ne kadar farkındayız? Aynı odanın içinde üç tane insanı bir sorunu olsa, iki kişi arasında ve bir kişi bir olayı takılıyorsa. Bu olayı anlamak için böyle bir sanal âlime girelim. Üç kişi var oda içerisinde, iki kişi arasında yusumiyet yaşıyor. Bir kişi de olayı bilir. Şimdi o bir kişiye bir şey sorarken ne denir? Ben bunu söyleseyim sen onu bilirdinler, der değil mi? Yoksa ben söylemedim demez. Ya niye söylemedim diyorsun, ben zaten o dedim değil mi? Bakın Hz. İsa'daki edebe kardeşler. Ben onu söylemiş olsaydım sen onu bilirdin diyor Allah'a. Ya Rabbi ben onların içinde olduğum sürece benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a itaat edin. Ona kurduk edin Onların içerisinde olduğum sürece şahit bendim ya Rabbi. Benim katına nezdimi yükselttiğin zaman da onların üzerinde yalnız, yalnız şahit sen ya Rabbi. İşte birileri yatırlarla kabirlerden yardım bekliyor ya. Herhalde bu yardım bekledikleri zaman Hz. İsa'nın makamının daha yüksek değil. Allah katında makama en yüksek olanlar kimlerdir? Peygamberler. Ki Bu azam peygamberi olur. Büyük peygamberlerden, resullerden kendisine kitap verilmiş. Allah kelamını vermiş. <Gülüyor> Kelimullah. Beni katına yükselttiğin zaman kulların üzerinde yarabbim tasarrufum yok kalmadı. Onların üzerinde tek şahit sendin yarabbim diyor. Subhanallah. İşte burada müfessir neyi yakalamış? Ben onu söylemedim. Cümlesi edebe aykırı. Ben onu söylemiş olsaydım sen onu bilirdin ya Rabbi. İşte lisesiz diyor ki, gerçek edeb timsani peygamberlerdir. O yüzden kardeşlerim, özellikle mümin kardeşlerinize, tevhid eti kardeşlerimizden konuşurken edebe riayet ederim. Ömür yeterse, zaman yeterse Allah'ın hakkı, peygamberin hakkı bile müminlerin hakkı var. Subhanallah. Eşimize, çocuklarımıza yumuşak davranalım. Sef davandıktan sonra onlara neyi anlatacağız? Kimi anlatacağız? Nasıl seyredireceğiz Allah'ı? Ve devamında diyor ki sen gayetlerinin alimisin ya Rabbi. Sen her şeyi iyi bilensin. Bakınız Hazreti İsa'nın bu sözleri Allah'ın hikmetini, adaletini, kullarının halini en mükemmel bir şekilde dile getirmiştir. Allah'ın onları azap edeceği kesinleştiği zaman da şefaat etme makamına yetemedi. ya Ya Rabbi eğer onlara azap edersen onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, şüphesiz sen aziz ve hakimsin. Subhanallah. Makam şefaat makamı değil. Azap netleşince yani burada Allah aleyh zerre-i zulmü ne yapıyor? Tenzih ediyor. Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim ya Rabbi. Eğer onlara azap etmiş olacak olursan onlar bunu hak ettiği içindir ya Rabbi. Sen zalim değilsin ya Rabbi. O yüzden şey konuşsam diyor ki, Allah kimlikten taş yağdırmış olsa kullarına zulmetmiş olmaz. Onlar bunu hak ettikleri içindir. Çünkü iyilikler Allah'tan, de kulların kendi evden kazanır arkadaşlar. Bakınız Hazreti İbrahim, beni yaratan, bana hidayet veren odur. Beni doyuran ve beni sulayan, hastalarının zaman da bana şifa veren odur dedi de, Hastalandığım zaman dedi, hastalandırdığım zaman demedi. Subhanallah. Çok ince noktalar. Rabbim benden tarafı güzel bir okuyup anlatmak, sizlerden tarafı Rabbim güzel bir anlayış manadetsin. Hayat kimsatı İbrahim. İnce duygulu İbrahim aleyhisselam. Hiç canınız yemek yememiş. Allah Celle kendisini dost edemiş. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, üstünde gelen hadiste buyuruyor ki, Allah İbrahim'i dost edindi. Eğer ben yer elinde halid edinseydim, yani dost edinseydim İbrahim'i edinmedim. Fakat ben Allah'ın halidiyim. Karışa biz Allah'ın yanındaki dostluğu mu arzuluyoruz? Yoksa kurbanı yanındaki? Hz. Ayşe annemiz ki son anlarıydı benim gecemde. Peygamber aleyhissalatü Rabbi-i rafiq dediğini mırıldanarak duyuyordu. O artık bizden geçmişti. Onun katı Rahman'ın yüce katını arzuluyordu. bir alemi özlüyordu. Bu dünyada ikibatı kalmamıştı. Hem de en rahata erdiği zamanda artık insanların Per ve pey ve Allah'ın bile akın akın girdikleri bir zamanda, zulmü oradığı zamanda Allah'ın katıları istemiyor arkadaşlar. Bizler genelde başında ya bir musibet gelir ya bir sıkıntı gelir dünyalık yardırırız. Bir yerlere gelelim, hata kavuşalım bakarız ki tutturamadık. Bari bir tarafı elde edelim. Şehitlik için böyle. Ama paça tutuşmuş, işler gitmiş olduğu anda. Dünya saltanatını elde ettiğimiz anda değil. Bakınız Ashab-ı Kehf ailesini yapıyor. 309 sene Allah acel onları uyutuyor, tekrar dirilttiğinde de İslam'a, Hz. İsa'nın dininin yayıldığı bir zamana uyandıklarını görüyorlar ve onlar şöyle diyorlar Subhanallah Eğer biz dünyaya değer vermiş olsaydık bu yola zaten baş koymazık. Azizler makamını yükseliyorlar, onlar Allah katındaki yine şehitlik makamını arzu ediyorlar. Dünyaya dalmak, dünyaya aldırmak, dünyaya meyletmenin derdine düşüyorlar arkadaşlar. Biz onlar kadar da zengin değiliz, Aslında bir hayat da yaşamıyoruz. Ama neden 20 tırnağımıza dünya sarmışız? Rahman'ın dostluğunu kazanmak için yardım çırpınmıyoruz. O da ayrı bir konu. Rabbim tefekkür edenlerden eylesin. Bakınız Hızır Aleyhisselam ne diyor? Subhanallah. Gemiye kusurlu yapmak istedim. Kevf suresi 79. Rabbim gemiyi kusurlu yapmamı istedi demiyor da ben gemiyi kusurlu yapmamı istedim diyor. Kusurlayınca nefsine çeviriyor. Rahman'ı tenze ediyor. Halbuki Allah'ın emri. Hakkını mümin cinlerden biri de şöyle diyor. Bizlerin şüphesi diğer yüzünde ki bazı kimselerle Allah'ın insanlara subhanallah şer mi murat etti, hay'i mi murat etti bilmiyoruz. Rabbimiz onlara şer'i murat etti demiyorlar subhanallah. Bilmiyoruz diyorlar. Kasa suresi 24, cin suresi 10. Subhanallah. Bakınız Musa'nın sözü de bunların en natif olanlarıydı. Rabbi bana indireceğin her hayra muhtaç subhanallah beni doyuracağım demedi. Bakınız Adam aleyhisselamın sözüne Ey Rabbim, biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi mağfiret etmezsen, bağışlamasan ebedi hüsnana uyandı olacağız. Arap süresi 23'te böyle dediler. Ey Rabbim, aleyhimize takdir edersem, hükümde bulunursan demedim. Yani Allah'tan hep hayır sen ve be. İnsanlar meliklerin huzurunda, makamı yüksek olan insanların yanında dururken edep takınır da ya alemlerin Rabbinin huzurunda beş vakit namazda nasıl dururlar? Edeb yeni neresi kardeşler? Bakınız Eyüp Aleyhisselam bana bir zarar dokundu. Sen bana zarar dokundurdun demiyor. Bana bir zarar dokundu. Sen merhametlerin en merhametsizsin. Şeytan bana yorgunluk verdi diyor. Yani seni tesbih etmekten acizlenmeye başladım diyor. Subhanallah. Bakınız Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine ne diyor? Bu hep böyle olmuştu kardeşler. Allah hakir görene bizi muhtaç eder. Allah hakir görene bizi muhtaç eder kardeşler. Kimseye hakir göremeyelim. Kibir neydi? Allah'ın hükmünü beğenmeyi kabul etmemek, yarattıklarını küçülsemektir. Yusuf Aleyhisselam'ı küçük gördüler, hakir gördüler. Kuyuya yok etmek Allah Allah'a yedi sene kıtlık verdi, bolluk derlesinde Yusuf Aleyhisselam'ı muhtaç etti kardeşler. Sizin geldik şimdi korumumuza. Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna geldiler. Bakınız olaylar sizi buraya getirdi diyor Yusuf Aleyhisselam. Açlıktan dolayı buraya geldiniz bana muhtaç oldunuz demiyor kardeşler. Esas güçlü insan kendiler. Güçlü olduğu halde affedenler Biz ne yapıyoruz? Birisine işimiz düşmüş ve ileride bize işi düşecek. Ona bir şeyler yapıyoruz, yapıyoruz, ediyoruz. Baktı işimize göre bize yardımcı olmadı. Üstü kapalı bir şekilde yaptığımız yeri yüzüne çarpıyoruz. Yani filan zaman diliminde böyle olmuştu ya. Süleyman <gülüyor> Allah'ım. Yusuf Aleyhisselam bunu yapmıyor kardeşler. Olaylar şartlar sizi buraya getirdi. Rüyamın yorumu çıktı diyor. Rabbim böyle murad etmişti diyor. Kardeşler. Bakınız. Zahiren ve batiren edebe sarır. Zahirden kötü edep yapan, Zahiren batından kötü edep yapan, Batın ceza görür. Abdullah bin Mubarak der ki, kim edebi küçük görürse sünnetleri terk eder ve sünnette mahrum kalır, ceza görür. Kim de sünneti haffe görür, alırsa diyor farzardan mahrum kalır. Kim farzara haffe alırsa diyor, subhanallah, onlara karşı gerçek daranırsa marifetten mahrum kalır. Allah'ın kalbine koymuş olduğu nurdan mahrum kalır kardeşler. Ameldeki edep, amelin kabrını işaretidir. Bu yüzden edep olgunluk gibi yaratılışta ve olanı melekeden çıkarmaktadır diye söylenmiştir. Allah adl ve insanı çakmak ağacındaki alev gibi gizli beceri ve kabiliyeti vermesinden dolayı kemali verecek derecede yarattı. Çok üstümü varlık olarak yarattı adını. Subhanallah. O yüzden buyuruyor ki şemsire seyirlerine ona kadar yaratırlar. Anlı olsun nefse onu şekillendirene, onu iyilik ve kötülük kabiliyetiyle ilham edene nesini arıtan, nefsini temizleştiren, nefsini uygunlaştıran, edebe götüren, kurtulmuş, onu azdıran, günahlara, kirlere örten helak olmuş. O yüzden iki cihan güneşi Aleyhisselatü Vesselam sahih müsümde, libas babında fitneler kaldırıyor tıpkı hasrının çubukları gibi dar dal arz ki peygamber bu hadsiz zikrederken elleri aynı var ya. Her fitne kalbe geldiğinde dedi siyah bir leke. Ben böyle benim üzerindeki siyah lekeyi düşünün. Siyah lekeler çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı, kalp dedi simsiyah oldu. Artık o kalp hiçbir hayır kabul etmez. Gelen bütün şeylere de kapılar çer. İşte bu kalpten edep ve ahlak nasıl beklenir? İşte bakın sahabenin sözü nasıl burada çıktı. Birimizin hanımına veya devesine sert davrandığını gördüğümüzde onun kalbine nifak yapıştığını biz fark ederdik. Günahın ve siyete fark ederdik. Çünkü Nebis günah kalbi tırmalayan şeydir diyor. Yani kardeşler farkındaysanız bütün sohbetler birbirine örtüşüyor. Bağlantılı. Yani küçücük bir günah nedir demeyin kardeşler. Bakın nerelere götürüyor. Küçücük bir kıvılcım. Koca koca hektar alanları yakıp götürüyor. Bir kibrit, bir izmarit. İki saat sonra git ormana bak ne oldu. En başına yedi bir izmarit atılmıştı. İki saat sonra git bak hektarlar gitti. En başına bak kalde bir nifak düşmüştü. En sonuna bak gözyaşıyla ruhuyla namazda mahrum kaldı. Merhametten mahrum kaldı. Kendisine kötü bir gideri beddua etmeye başlar. Onun için gözyaşı dögeceğine ona 200 defa kafası almıyor, beynsiz duvar demeye başlar. Sanki bizim çok aklımız var da bu aklımızdan anladık. Rabbiniz öyle buyurmuyor. Rabbinizin ise insan ettiği şekilde siz de ihsan edin buyuruyor. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in makamına kardeşlerim. 10 dakikam inşallah bir saati geçirmeyeceğim. 50. dakikadayız. Allah için rahat olun inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler hayvanla miraca yükselirken, bütün peygamberleri makamda geçerken, müfessir diyor ki, ne gözü sarar kaydı ne de sonra. Rabbinin katındaki makamlar hiçbir tarafa gözünü dikmedi. Edepten de dışarı bir saniye dolusu taşmadı. Hani insanı bir rütbe rütbe rütbe makam istenen makam verirsin ya, şımarır. Hani bizim halk dilinde bir örnek vereyim. Verirse, astar ister. Haşe ve kella, peygamberi tenzi eder. Allah Resulü Aleyhisselatü mane Hazreti Musa'yı geçince Musa Aleyhisselam ağlayıma başladı. Bir çocuk gelecek beni geçecek makamı olarak. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim 7. katta, Peygamber Sallallahu Aleyhisselam 7. katı da geçti. Sintre-i İmtağ'a Aleyhisselam bulunduğu makamı da geçti. Ama zerre-i miskal şaşmadı. Bize ne oluyor kardeşlerim? Ne ameller yaptı ki böbürlerine başlıyoruz. İnsanlar hakir görmeye başlıyoruz. Bize ne oluyor? Çok ihlaslı, çok takvalı olsaydı belki bu sayımız bine de katlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberleri ki Allah Resulü'yü ben ve diğer peygamberleri yarıştırmayın, tokuşturmayın diyor. Peygamberleri birbirinden ayırmayın diyor. Ama makamlara baktığımızda kardeşlerim iki cihan güneşinin faziletlerinden bir tanesi nedir? Her peygamber şefaatini dünyada kullanıyor ama Allah Resulü mahşere sağlıyor. Her peygamber darlandığı zaman şefaatini kullanıyor. Ama Allah Resulü en dar anda Taif'ten gelirken bile kanlar içinde beddua etmiyor. Onların sürgünden gelen insanlar belki idare edilir. İşte onun o makama çıkan sebeplerden bir tanesi. Havzı keser verildi, övünme yok. Şefaat makamına getirildi, övünme yok. Her peygamber kavmine وَمَا illa rahmeten رَحْمَةًۜ alemin İnsi ve cinni Burundan kıyamete kadar bütün insanlar ve cinlere geldi, övünme yok. Ayakları işince kadar namaz kılıyor, şükreden bir kul olmuyor. İşte şükür makamını yakalarsak Allah'tan utanır, günah işlememe yani edep makamını da yakalarız arkadaşlar. Edebin tamamen dil olduğunu zikrediyor. Bakınız, avret mahalini örtmek edeptendir. Abdest almak, günahlardan arınmak için Allah'ın yüzüne temiz şekilde çıkmak edeptendir. Kattaki günahları gözyaşı dökerek silmek, nasıh tövbesi yapmak, edeblerdir kardeşlerim. Sabah, öğlen, ikindi, akşam yastığı, gece namazı varsa teheccüh. Biz bu beş vakit namaz içerisinde öleceğiz kardeşler. iki vakit namaz arasında günahlarla mı, istiğfarlarla mı geçiriyoruz kardeşler? Bakınız bir hadis-i şerif nakliyim. Allah'ın ifsa selam ki nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz, nasıl dirilirseniz öyle mahşere gelirsiniz, nasıl mahşere gelirseniz amelleriniz edebleriniz öyle yasak taraftan ya da sol taraftan geliyor. İnsanlara sorduğumuz zaman nasıl ölmek istersin? İmanlı ölmek isterim O zaman imanlı yaşamak lazım. Biz hayat karelerimizin anılarla hangi şeylerle dolduruyorsak unutmayalım ki ya o çok olarak doldurduğumuz zaman diliminde ecel bizi yakalarsa bu sünnet yerini bulursa nasıl yaşarsak buluruz göreceğiz. O zaman halimiz ne olur? O yüzden şey durursam bakınız ne diyor. Allah aleccel diyor, Namazda diyor setil avretten başka bir şey daha emretti. Nedir o? Subhanallah. Aral Şuresi 31. Zihnetlenmek diyor Her mescidde zinetlerinizi takının. Temiz elbiseler giyinin. Tabii iş ortamı, mecburiyet ortamı bunların müstesna. Seyretten birinin değerli giysileri vardı. Onları namaz vakitlerinde giyerdi ve şöyle derdi. Rabbim kendisi için güzelleşmeme namazda daha Suhan Allah. Halisler Allah cemildir. Allah güzeldir. Güzeli sever. Bir sahabi geldi peygamber'e, ey Allah'ın peygamberi ben güzel kıyafetler giydiğim zaman göğsümde böyle bir hoşnutluk oluyor ama ben yine korkuyorum. Bunda bir beis var mı? Allah Resulü hayır dedi. Yani kibir var mı diye korktusam ben. Bu kibir değil dedi Allah Resulü. Allah güzeldir, güzeli sever. Kuruna verdiği nimetten de hoşnut olur. Ya kibir nedir? Hakkı kabullenmemek Allah'ın yarattığını hakir görmek. Hakir. O yüzden kardeşlerim, ilim, fizik, ekonomi güç sana cesaret veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, ilmi arttıkça, gücü arttıkça, makamı arttıkça, edebi arttı, ahlak arttı, Allah'a yakınlığı arttı kardeşler. Çünkü, bunun şuurunda da farkında olan insan bilir ki, kendisini bu makama getiren Rabbiz-i Onun dilediği olur, dilemedi olmaz. Çünkü biz liktir duasında okurken Türkçesini de nasıl görüyoruz? Ya Rabbi, dilediğini aziz edersin, dilediğini zemin edersin. Dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve birisi geldi dedi ki, hani belki rahatsızlanmış da okuyalı diye, benim övmemdiri şereftir, yermemderekedir. Allah övür ki haşe, böyle demedir. Çünkü bu Allah'a ait olan bir ameldir. Allah'ın övdükleri övme, yedikleri de yerinmeye layık ve mahkumdur. Bakınız, seleften birisi ne diyor? Allah Azze ve Celle'nin katında makam mı istiyorsun? Tatmanı artır. İnsanların yanında bir makam mı arıyorsun? Tamamın duygusal. Paranın malını artır. Kardeşler bizim ilahımız ki, Rahman olan Allah Azze ve Celle'nin, Yoksa Allah'ın yarattığı yüzün gibi bir gelen bu kullar mı? Biz kimin yanında bakamıyoruz Lafa gelince Rahman'ın katı. Peki huşuyla namazlar nerede kardeşler? İhlaslı namazlar nerede? Merhametle ve nerede? Yumuşaklık nerede? Allah'ın dini dert edilme nerede? Herkes kendi nefsini Allah için kınasın. Bakınız edeplerden bazıları şunlardır. Namaza sükun. Bu da Allah'ın kendisi hakkında şöyle büyüdüğü sükundur. Onlar namazlarında daimidirler. Abdullah bir Mübarek bakınız nedir? <gülüyor> Onlar namazlarında daimidirler. Ayeti hakkında sorduk da o devamlı namaz kılıyorlardı dedi ve şöyle dedi. Onlar namaz kılarken sağa sola bakmazlar. Onlar Allah'ın huzurundaki edeplerinden dolayı haya ederler. Subhanallah. Salihin Kur'an dinlemesindeki edebi ise Kur'an'ın inişine tanık oluyormuş gibi kulak vermesidir. Vurkudaki edebi ise sırtını gündüz yapması, Allah'tan daha büyük bir şey olmayıncaya kadar Allah'ı yücelmesi, tozdan daha küçük olana kadar da nefsini hakir görmesidir kardeşler. Secde halinin manası nedir? Bilir miyiz kardeşler secden? Ya Rabbi, ben senin büyüklüğün ve azametin karşısında Beni bir damlasından yarattın ya Rabbi. Ben bir hiçim. Bazı tayfeler, bazı kesimler bunu vahdedi vücut diye farklı bir yere saparak kaymışlar. Haşa. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huallahu hat. Allahu samet. Leryelik vallam yarat. Vallam yekul vallahu kufvanahat. <gülün> Hazreti İsrail Allah'ın olduğunu dediler ya. Allah uyumaz, Allah yemez, Allah işmez. Allah'ın eşi, adaşı, dengi, benzeri ortağı yoktur. Sana ismini kuşanmıştı Rabbimiz. Bütün yaratıkları. Onun muhtaçtır ama o hiçbir şeye muhtaç değildir. Rabbimizin bize indireceği her mutfağa, her hayra muhtaçız. Rabbimizden bize bir lütuf gelmezse, bir rahmet inmezse, bir merhamet gelmezse biz mevcut halimizden tam tersine de dönebiliriz kardeşler. Ne amelimize, ne ilmimize, ne fiziğimize, ne makamımıza, hiçbir şeyimize güvenmeyelim kardeşler. Hani güzel bir söz var ya, güzelliğine güvenme, bir bize yeter. Makamına güvenme, parana güvenme, servetine güvenme, dükkanlarına güvenme, bir kıvılcım yeter. Allah hiçbir şey zor değil kardeşler. Övgüye layık ancak odur. Bakınız, harevi elevi üç şekilde zikredir ve sohbet kapanıyor Allah'ın izniyle. Bir, korkunun yese dönüşmemesini, ümidin kendisinden güven duymaya dönüşmemesini, sevgilin de cüretkarlığa, şımarıklığa gitmemesini engeller eder. Bir daha tekrar ediyorum. Çok önemli kardeşler. Korku insanı yese götürmeyecek. O yüzden Şeyh Kılıçdaroğlu'nun ünlü ki, korku haramla sakınmak için daha fazlasına gitmek değil. Korku haramdan sakınmak içindir. Daha fazla korkuya yer vermek değil. Eğer daha fazla korkuya verirsek bu da bir ümit de ediyor. Bakın ümit insanı kendine güven duymaya götürmemesi gerekiyor. Genelde bizim toplumdaki insanlarda biz bunu çok görüyoruz. Adam masiyetler içerisinde Allah Gafur Rahim de O yüzden Rabbiniz ayet gelmesine de sakın Allah ile şeytan Allah ile sizi kandırmasın. Allah Rauf Rahimdir ama Kahardır da. Allah'ta olmadan ümit niye? Bakınız Subhanallah'ın, o ümitten sonra da sevinç, cüretkârlığa, küftahlığa, çimharıklığa, kendini beğenmeye, ukalalara, küftahlığa götürmemesi gerekiyor kardeşler. Bakınız Peygamber s.a.v'deki edebe, Mekke'nin fethinde Peygamber s.a.v'in, ey Resulü bu okları sen atmadan biz attık, o savaşı sen kazanmadın biz kazandık ayetine Peygamber s.a.v'in sakalı devesinin kaşına değecek şekilde eğilmişti. Mekke'nin fethinde bütün gözlerine bakarken o bu makamı, bu zaferi Rabbinin inayetiyle gerçekleştiğinden dolayı kalbi yakinen hikminden bulmuş ve edep insali peygamber tevazı göstermiş. Şımarıklık yok. O yüzden hadis süresinin 23. ayeti de okuyalım, sohbeti kapatalım. Rabbinizin size vermiş olduğu nimetlere şımarmamanız, böpürlememeniz Elinizden aldığı nimetlerden dolayı da yesel dişip, yüzülmemeniz için Allah ise böyle deyan etti. Hadis suresi girmiş. O yüzden Rabbim bizlere kardeşlerim ümit, korku ve sevgi arası kılsın. Rabbim bize isman ettiği şekilde biz de kullarıyla isman etmemizi nasip etsin. Şimha etmemizi nasip etsin. Rabbimiz de tehdit nimetini nasip ettiğiyle korkarak, ümit ederek insanları da Allah'ın dinine davet etmemizi nasip etsin.